Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Macera dolu çarşamba sabahından hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Oktay Bey biraz da yayıncılık diyoruz. Mikrofonlarımızı size uzatıyoruz. Nasılsınız? Ee, öncelikle bu mikrofonu bana uzattığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu ee... güzel sohbet için biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne zih bir program yapmayı düşünüyorum işte bu tip? Arada yani. ne konuşacağımı düşünüyorum sadece. Çok güzel iyi düşünmüşsün. Ee, aslında bir kişi daha olsa yanında daha şey olabilir güzel olabilir. Program. Vardı Fahir de böyle tipleme olarak gelecekti. Ha öyle mi? Güçlü Fahir... diye bir tipleme falan diyecekti. Bu şey sabah... mi? Kendi kıyafetleriyle mi yoksa başka kıyafetlerle mi? Çaycı kıyafetleriyle. Her hafta bir başka şey olacaktı. Ben Kalıktan peki? gelecek. Sen de konuk olarak. Her gün mü yoksa bir gün? Haftada bir Haftada bir, bir mi? veya iki çok teşekkür ederim. Sağol. Sevgili dinçler günaydın. Fırsat bu fırsat diyerek çünkü yarın bir gün haftada bir haftada iki olabilir e, konuk olduğum program. Bugün en azından düşüncelerini e, aktarmak için bir fırsattır bu. Bir, bir fırsattır. Bir e, good morning istemek için bir fırsattır. E, belki de tünaydın demeliyiz bilmiyorum. Saat 9.11. Evet hakikaten. E, 18 Şubat çarşamba. Ee, günaydın. Herkesin şu anda az çok bildiği şeyler Bize yeni şeyler söyleyin Nokta Bey Bilmeyenler de lütfen e, küçük küçük notlarını alsın Ve check etsin Nereden? Takvime baksın, saatine baksın Tarihe saatten bakma diye bir şey kalmadı artık değil mi? Yok her şeyi telefonundan bakıyoruz artık Peki saat, şimdi ben saat dünyasına biraz uzağım ya. Hı hı. Bu saatlerde şey... E... Tarih göstergesi. Tarih var. göstergesi var mı? Çünkü bir ara her saatte vardı kol saatinden bahsetmiyoruz. Şey. Yani, Saatin modeline göre çok enteresan şeylerden bahsetmiyoruz da ben saat taktığımda bile saate bakmayı unutuyorum. ya. Yani kolumda güzel bir süs eşyası varmış da ben yine telefondan bakayım vercesine. Bir de büyük büyük ya ben biliyorsun astimat hastasıyım. Evet sen hastası Fahir de öyle. Orada göremiyorum yani. Fahir de hasta ile program yapıyorum bir yandan bir yandan da yani e, sen sürekli takmadığın için unutuyorsun saati, saati evet doğru yani... koluma bakarsam saati öğreneceğim zaman mehvumunu yitirmeyin falan diye takıyorum ama yitiriyorum yine yitiriyorum yitiriyorum yetersiz kalıyorum çok verimli kullananlar var saati tabii canım yani 5 dakikada bir bakıyor adam mesela kardeşim saat benim çünkü baksan da bakmasan da onun pile akıyor gidiyor tak. bir de şimdi saatlerle telefonlar şey oldu ya <Gülüyor> Öpüştü. Öpüştü, evet. Akıllı saatler var. Akıllı saatler var. Onları kullananlar da var. Ee, ben onlara çok şey... Yani akıllı saat değil de normal saat kullanıp o saati verimli kullanan adama çok özeniyorum. Ama ben e, en son sünnetimde taktım saati. Saati, evet. O, o sonra da sonra hediye geldiğinde bir takmak zorundaydın zaten. Evet. Herkes gün çıkardım büyük ihtimalle. Mesela düğünde de bir saat hediyesi geldi bana. Takmadın ee, onu. Bundan yaklaşık 10 sene önce. Bir kere taktım. <Gülüyor> sonra dedim bu... Bu, bu çekmecede daha güzel duruyor. Çekmeceye daha güzel yakışıyor diyerek orada duruyor. Ama bir... olsaydı sana birisi böyle 700 bin liralık saatler falan hediye etseydi o zaman takardı yoksa o da mı çekmeceye giderdi? O da çekmeceye giderdi. Belki o daha böyle şey giderdi. Belki o yüzden gelmiyordur saat oktay. Sen biraz meraklı olduğunu göstersen belki sana da gelir. Ha saat diyorsun Hı -hı. saat olarak. Ya başka şeylerin merakımız var canım. Sana Gelecekse alayım. onlardan gelsin. Ben sana alayım istersen bir saat. Bir de not yazarım parasını elden teslim aldım diye. Ne zaman? post istediğim Ve, zaman. Hayır verir, verirken mi zaten yoksa bir, bir sıkıntı çıkarsa o zaman yazarım. Tamam olur abi. Şey mi peki? Pahalı bir şey mi alacaksın yoksa? E, durumuma göre Oktay ben önümde <gülüyor> alacağım şey. Hayır ben 100 lira eğer... 150 lira alıp bir saat alacağım. Şimdiden ben. yazabilirim parasını elden verdim diye. Heh, Ortada tamam. saat Sen falan yaz... yokken. Aslında öyle kağıtlar versek birbirimize şimdiden. Ne olur ne olmaz. O soruda yazılıyor ya onu hiç boşuna cebimizde kağıtlarla dolaşmayalım. Olur, olur mu? Sonradan geçerliliği olur mu? Geçer hiç. Geçer Olur mu geçerli? Tabii canım. fantastik olan bahsediyoruz ya. Valla dün e, yine Fantastiko'lu saatler geçirdik. E, Meclisimiz dün, coştu. Evet. Salı günü kapanırken, salı günü veda ederken hı hı. E, son 3 saatte ülke e, yine e, sadece meclis değil. Gelen haberlerle e, hakikaten oradan oraya sürüklendik. E, üzüldük, sinirlendik, kızdık, tekrar üzüldük. Vesaire vesaire ama e, mecliste biliyorsun e, güvenlik paketi görüşmeleri devam ederken e, tamamen kapalı görüşme kapalı oturum e, kapalı bütün... oturum dediğimiz şey kameralar yok. Sadece kameralar yok değil, bütün o işte şeyler e, seçici tarafı. Kava, kavaslar mıydı? Hı hı. Onlar. Kavaslar. Değil mi? Kavaslar, Saar ve dilsiz kavaslardan seçilmiş. İşte o e, genel kurulun yanında yamacındaki o Bu işte çay oturumları diyeğimiz... falan filan hepsi onların çalışanlarının hepsi gönderilmiş. Şahit yazılmasın diye mi böyle oluyor? Çünkü çıkan olaylara baktığımız zaman kapalı oturumu fırsat bilmek gibi bir şey var. Yani evet, en son en sonunda e, olan şey o olabilir. Yani kimse görmesin diye yapılmış olduk. Kamera yok oradır. değil mi la diyerek? Evet. Diğişmişler. Hakikaten fantastik görüntüler vardı meclisimizden. Yaralanan milletvekilleri. E, dört tane milletvekili yaptı. çanlar falan filan sandalyeler havada uçuşmuş. Yani ileri demokrasi böyle işte yerçekimli mevhumunun bile ortadan kalktığı bir şey. Her şeyin havada uçuştuğu karnavan bir ortam. Şimdi sadece ileri demokrasi değil Ege ileri demokrasinin bir adım ötesinde yani güvenlik paketi konusu görüşülürken hı hı. Ee, daha doğrusu görüşülecek mi görüşülmeyecek mi konuşmaları yapılırken ee, ve mücadelesi devam ederken güvenlik paketi geçerse böyle olur diye bir orada şey var aslında. sen gibi. Bir mizansen var. Yani onu herkes anlayamadı ama yani çünkü. Ha, geçmezse böyle olur. Bakın ortalık kan revan geçirelim ki Kimse kimsenin kafasına tokmakla vurmasın. Sen öyle mi diyorsun? Mesela sen öyle, öyle anlamışsın. Böyle okumladım. <gülüyor> sen, sen öyle okumlamışsın. Mesela ben de geçerse böyle olur. Hepimiz rahat ederiz, rahat rahat işlerimizi yaparız diye okumladım. E, rahatlık yok ki ortada hepimiz, kan. Diye canım birileri işte giden değil. kaburgaları kırılanlar var. Onlar elinde molotof olanlar, yüzünü kapatan milletvekilleri. Ya, o zaman şey mi diyeceğiz? Ceblerinde devir birliği olanlar yani. Milletvekilliği faaliyetleri yüzünden dövülmedi. Tabii onların hiçbiri yani milletvekili Ve sadece mesela kadın oldukları için de şey yapılmadı Biliyorsun Sabah e falan da Evet tabii bir da fiziksel e, şey var. O yüzden onlar ne kadın oldukları için ne milletvekili oldukları için e, değil Onlar sadece orada durdukları için Yani e, ve mecliste oldukları için e, Mesela senin aklına gelir miydi o tokmağın bir e, şey olarak kullanılacağı bir Silah Silah olarak kullanılacağı Veya çanın yani bunu sen silah olarak e, yorumlarsan, daha doğrusu silah olarak okumlarsan yanlış. Sadece onları mesela bir demir sandalyeyi, efendim kürsü tokmağının fikirlerin kavramsal bir uzantısı olarak düşüneceksin. He, anladım. Orada yani fikirlerin fikirler çatışması havada. var. Fikirler havada uçuşuyor. Yani. Fikirlerin çatışması var. O fikirler e, havada uçuşurken çan veya işte fikirler kafana uçuşurken birinin kafasına inebilir. Bir de o tokmak meclis başkanının önünde durmuyor mu? İşte nasıl karışıklık olduysa birisi aldı demek tokma. Bir ara elektrikler de gitmiş zaten genel kurulda. Herhalde o arada şey oldu. Tam şey bar kavgasında falan gibi. Böyle bir ortalığı bir karartıyorlar. O <gülüyor> herkes pozisyon alıyor ondan sonra girişiliyor. Zaten cemur falan da varmış. Melda Onur'un söylediğine göre. Yani Cemr'de getirmişler. Telefonlar falan da bir araç. Hiçbir çekmemiş. şekilde dışarıya bilgi sızmasın. Kendimiz kendimize girişelim diye. Tamamen tarafsız olunsun herhalde bu görüşmeler sırasında ve e, yine güçlü, güçsüzü ne yapsın? Essin diye esin yapılan diye. bir şey. E, Fantastik o da. Fantastico şaşırtacak da şeyler değil bizi bunu. Değil, evet. E... Herhalde bunun konuşma süresi e, bugün öğle saatlerinde bu konu tamamen kapatılmış. Bambaşka bir gündemle ilgileniyor olacağız. Bugün tekrar şey olacak canım güvenlik paketi e, iç güvenlik çok özür dilerim iç güvenlik paketi e, şey olacak konuşulacak genel kurulda. Yani, o o işte, yani bugün, dün geceki yine... kavga bahsettiğim şey iç güvenlik paketi değil dün geceki kavganın gündemde yer alma süresini şu anda aşmış bile olabiliriz biz. 4 saatten fazla oldu çünkü. Ha, gündemin değişmesi mi lazım? Gündemin değişmesi lazım. İşte paket, şey paket konusu yine açılırsa bu sefer mesela başka bir şey konuşuyor olabiliriz. Yani milletvekilleri hazırlıklı gidecek olabilir mesela bugünkü şey. Çünkü dün hazırlıksızlardı. Senin dediğin gibi yani düşünce... Bir tane tokmak var koca... Hava, havada düşünceleri biz nasıl çarpıştırabiliriz diye elde 3 tane malzeme var ya düşün yani bu kadar kötü olabilir mi? Biraz milletvekillerinin durumunun düzenlenmesi lazım bence. Hakikaten böyle yani şey yaptı. 3 tane malzeme var. Tokmak, çan, çan demir, demir sandalye. sandalye. Olur mu ya bu üçüyle? Hazırlıklı gidesin. Şey yapılsın ya da bu hapishane filmlerinde oluyor ya sandalye bacağından bıçak yapılıyor falan. Eğer konvansiyonel silahları meclise sokmak demokrasi aykırı gibi görünüyorsa içerideki malzemelerden bir şeyler yapılsın. Ki biz demokrasi aykırı olduğunu düşünmüyoruz. düşünmüyoruz. Yani onu bir kere daha oturup e, bir yerde uzlaşılacağına ben inanıyorum. Bıçak olmaz da mesela ucu sivri başka bir şey olabilir. Sivriltilmiş olur. başka şeyler olabilir. Hayır bir yerde ulaş. Önemli olan daha önce çünkü iPad'in de ee, mecliste disk olarak kullanıldığını birinin kafasını yardığını biliyoruz. Milletvekillerimiz o konuda hiç şey değiller yani. Her şeyi bir silah. Rambo gibi eğitilmiş durumdalar yani. Öyle var kurşun kalemli adam öldüren bir şey vardı. Ne ha, Unuttum onu. Bir roman serisi var böyle biraz bestseller. Ha. İşte bir şeyde işte kurşun kalemli adam öldürmenin yolları açıklanıyor da ha. o bölümü kitaptan kaldırmışlar falan o kadar gerçekçi. Öyle bir eğitim. Jason Bourne Jason Bourne nasıl her şeyi bir silah dönüştürüyorsa Rambo'yu biliyoruz şeyi biliyoruz. James Bond veya Jack Bauer diyoruz. James Bond çünkü her şeyi hazır James Bond'un adam veriyor. Ama bir de bir James Bond böyle elindeki malzemeyi hemen silaha döndürebilecek çok az sayıda kahramanımız var. Onların da büyük kısmı meclisimizde tokmak ve çan. O yüzden mecliste zaten iPad'i daha önce frisbee gibi fırlatıp disk gibi birisinin kafasını yaran o da bak var. çok şey bir hareket planlatıcı planlanan yani üzerinde çalışılmış düşünülmüş kimlerine yaylalarda iPad' atarak hedefi tutturmaya çalıştı demek ki aylarca yaylalar dedinege yani burada Tabi bu tablet bilgisayarda bir metafor yani onu orada atıyor ama fikirlerin fikir uçuşmasın uçuşmasın uçuşmasının bir başka yani <gülüyor> yanlış anlaşılmasın yani öyle fiziksel bir o sonuç fiziksel zarar sonuç bin fikir uçuşur 1000 bir tane çiçek yetişir bir tane de kafa yarılır ya ama yani uçuşması lazım bu fikirlerin havada. Çok teşekkürler Oktay Bey. Biraz şarkılar, türküler falan fıstık sonra devam. Bodan yapabilmek için şarkının bir kısmını dinlemek zorundaydık. Sevgili arkadaşlar. de bayağı çalıştık o yüzden. Bayağı çalıştık. Buyur noktayı ben. Ne oluyor ne bitiyor? çok teşekkür ederim ee, teşekkür ederim. Şunlar oluyor. Biraz da dünya diyoruz istersen. E, hatta dünya ötesine geçelim e, ve Mars'a yolculuk var biliyorsun. 2024'te Mars'a yolculuk yapıldığına inanmıyorum. Olabilir. Zor, zaten, zaten yapılmadı. 2024'te olacak. Çok hiç havalı olmadı ya o kadar <gülüyor> gazeteleri düşecek bir adam değil. Marsa yolculuk yapılmayan adam bulundu Marsın olduğuna inanmıyorum. Dersen mesela olabilir. Doğru bak yani kafam çalışmıyor o konular. Olmayan ya. bir yere zaten yolculuk. Çünkü saf bir Çocuk adamım ya ben. Saf bir adam. Dünya dönüyor diyorlar. ha diyorum yani inanıyorum hemen hiç düşünmüyorum uçağa havada dursa dünya, Çin ona doğru yaklaşır mı hiç sorgulamadan dünyanın döndüğüne yuvarlak olduğunu, güneşin etrafında döndüğümüze kuzu gibi inanıyorum ben. O adam acaba şey mi ya dünyanın düz olduğuna da inanması lazım o mantıkta değil mi? E tabi canım yani dönmeyen şeyleri yani, top gibi olsun. Baş aşağı durduğumuzu da inanmıyor olması lazım. Tabi ki. Baş Çünkü baş aynı o şey pet suyla onu açıyor. Mesela bu böyle de dökülür. Diye açıklar. <gülüyor> <gülüyor> ee, kızıl gezegen Mars 2024'te ilk 4 kişilik ekip tek yön bilet olarak Gidiyor. Bu, bu koloniye yerleşecek daha doğrusu koloni kurulacak Mars'a yerleşecek. Ya yani ben Interstellar'ı eleme... izledikten sonra bu e, yani az çok da durumun belli olduğu gezegene gidenler için biraz üzülüyorum yani. Niye? Orada da gitti hayat var diye gezegenlere, mosmor oldukları anlar vardı ya. Ben izlemedim filmi hala. İzlemedin mi? Yok. Yani bu o yüzden aman dikkat diyorum Mars'a da zaten büyük beklentiyle gitmiyoruz. Da. Bir hoş bir sürpriz olsa tabii ki çok sevineceğiz ama yani ne yapacaklar orada belki bir şey elverişli kullanışlı bir şeyler bulurlar. Vallahi ne yapılacak? İşte önümüzdeki kaç sene var abi? 8 senelik bir eğitimden geçecekmiş bu 4 kişi. Sekiz Şu anda ne zaten... eğitim vereceksin ya? İşte onlar konuşulacak büyük ihtimalle. Ne yapılacak? Ne Çünkü bunun dönüşü yok. Tek yön. Yani gidiyorlar oraya, bırakıyorlar orada. İntihar yolculuğu gibi bir şey yani. İndik. <gülüyor> yani, Şu biliyorum. anda indik. E, yemeklerimiz var. onlara buzdaha koyduk şey olmasın diye. Yavaş yavaş bir günden yemeyeceğiz onları. Sen bunu taşınma olarak düşün ya niye intihar diyorsun? Taşınma da taşındığın yerde mesela bir eve taşınırken bakarsın market var mı? Bakkal var mı falan diye. Merkeziyim <gülüyor> mi? <yemiyorsun. gülüyor> öyle bakmayanlar da çok yani. Bunlar ya. abi, dünya olarak da biz senelerdir bakıyoruz Mars'a ve biliyoruz market yok. Ama işte ilk başta bu dört kişi gidecek. Marketi apart, onlar açacak diyorsun. Apart tipi bir şeyde kalacaklar herhalde. O arada işte 2024'e kadar orada işte bu mesela marketlerde otomatik kasalar falan filan var ya. Hı hı. Öyle şeyler, öyle, o tip sistemler kurulacak herhalde. İlk o. kasaları götürüyor. Koloni dediği şey. Gerçi niye şey düşünüyoruz ya? Yani o adamları yolladıktan sonra artık kendileri halledecekler falan değil. Ara ara kargo gider. İşte onu diyorum. Bana en son doğum gününde Boyoz'da Kumru geldi. Aynı şekilde... Kumru'yu, Boyoz'u koy. Hiçbir şey olmaz o. uzayda zaten bozulmaz. Yani kargocular zaten çalışmaya başlar o tarihe kadar oraya geldi Bunlar gider gitmez ben olsam bir hoşluk olarak arkalarından hemen iki gün sonra kargoyu gönderirdim yani. Çünkü bunlar inecekler gezegeni bir hayal kırıklığı, hayat yok nasıl yapacağız falan ben, derken şişt, kargo geldi hop ne çıktı içinden kumru. Ben olsam yani o ilk dört kişi ne zaman 2024'ün hangi ayı hangi gününde oraya varacaklar bilmiyorum ama ondan üç gün önce yola çıkartırım bir karşılama ekibi. O da çok hoş. Böyle çiçeklerle böyle şey olmuş. Bence Mars'ın Mars da havası uygun biliyorsun. Havayı karşılaması gibi. En güzeli aslında onlar yeşil yeşil kostümler giyseler. 8-10 kişi bir ekip olacak. Halılar serilecek Mekin inceye yere. Uzaylı tiplemesiyle çıksalar ya Havai tiplemesi yerine. Adamları bir korkutsunlar. O da olur. O çok güzel olur. O da olur. İşte, o hakikaten çok güzel olur. En güzel şaka. Ama ondan sonra onlar dönecek mi karşılayanlar? karşılayanlar da şey olacak. Biz de galaktik bir esprinin kurbanları olarak buradayız. İşte o tarihe kadar ne kadar e, koloninin ne kadar şey olacağına bağlı gelişeceğine bağlı. Belki oraya insan gidecek diye şimdiden yatırım yapacak olan adamlar da vardır. Vardır bağlı. Çok güzel şaka olur. Çok masraflı. Tabii ki çok şey de. Mars'a gidiyorsun senden önce gitmiş adam diye Mars'lı kılığıyla seni karşılıyor. 202 2586 kişi başvurmuş. Ben de buna başvuracaktım Mars'a Mars gitmek için. Türkiye'den var 11 kişi başvurmuş. Hı -hı. Ama maalesef Hep şu anda bağlılık şeyleri falan dönüyor yoktay Şu anda maalesef şimdi masada adamın olacak. A, olacak tabi ama yani bu 11 kişiden eee ilk turda 660 adaya indirilmiş. Sonra 3. turda 100 kişi seçilmiş. E, bu 100 kişi içinde 11 kişiden Türkiye'den başvuran isimler arasında maalesef biri yok. İlginç bir şekilde o 100 kişinin hepsi de New Orleans'lı. Çünkü NASA'yı bunlar ele geçirdiler hepsi. Maalesef yine orada NASA'da hemşericilik devam ediyor. Maalesef. Ve NASA'nın başında da biliyorsun hiç uzaydan anlamayan biri var bir yani. koydular oraya. Koydular maalesef ki. Bunları söyleyince biz kötü oluyoruz ama gerçekler bunlar. Üçüncü tura kalan yarısı erkek yarısı kadın olan adayların 39'u Amerika'dan. Bak 100 kişiden. 31'i Avrupa'dan. Hı hı. 16 Asya, 7 Afrika, 7'si de Avustralya katasından ee, ve bu 100 kişi eğitimden geçirilecek sonra bu eğitimden sonra 24'de indirecek bu sayı. hayal kırıklığı 76 kişi için. En son da yiyecekler. En son tokadı da 24 kişiden 20 kişi yiyecek. Bunlar iki erkek iki kadın mı olacak orada Büyük böyle bir hayatı devam ettirecek şekilde çocukları olsun orada bir nesil başlasın falan ha, Öyle diye mi? umuyorlar. Ha bilmiyorum. Ha, öyle Zaten hani bu bir seferlik gidiyorlarsa kim ne karışacak? İler. NASA'dan bağırsa siz sevişemezsiniz öyle bir şeylere kalkışmayayım deseler de kimse dinlemez onu. Sevişir de yani orada var mı acaba şey? Yeni Hastane Doğan mi? Yeni doğan ünitesi falan olacak mı Mars'ta? Valla bunu düşünsünler. Şimdi daha o Yolculukta uzun değil mi? İki yıl falan sürmüyor mu? Tabi uzun. Orada Be başlar vallahi gemiye koysunlar yani. Belki şey olur bu 2024'e kadar işte ilk başta 24 kişi inecek sonra 4 kişi inecek falan filan ya. O sırada böyle bir ilişkiler başlar. Onu da bunlar ba tartıyor. Bak bu ikisi güzel. Mesela iki tane çifte indi. Hmm. İyi anlaşan iki çift. Hmm. Acaba Acun mu yapıyor bu organizasyonu? Hoş da olabilir. Acun Ulucalı yapsa bence bunların hepsi düşünülür. Çünkü adamın o konuda tecrübesi var. Belki uzay konusundan anay ama. İnsanlar bir yere ve e, şey var bir numara. Neyin daha çok tutacağı konusunda yani çok şey yani o ben, ben tavsiye almaları gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani e, çeşitlilik için şimdi bu şaka dört kişi belki Mars'ta bir koloninin ilk adımlarını atacaklar orada ürüyecekler. nesiller şey olacak falan. Hepsi Amerika'da olursa yanlış olur. Yani oraya Değişik insanlar gitsin de bir şey olsun. Öyle zaten. Evrim için de şey lazım. Çeşitlilik lazım. Tabii çeşitlilik lazım. Belki az. bir dünyada bir takım genlere sahip insanlar Mars'ta yaşamak için çok uygun adamlar. Yani dört kişilik grupta bence şey olur ama ya. Yani dört kişi gidecekmiş 2024'te. Evet. 2000, yani biraz az değil mi ya? Bunu bir en azından bir 10-12 az. yapsalardı sene olmazdı. 3-3,5 diye düşünüyordum. Ben 10-12 daha mantıklı. <gülüyor> evet yani biraz daha bence kalabalıklaştırsınlar. Yani bu böyle olmaz. Yani o zaman da yok. dedikodu olur Oktay. Mars dedikodusu Onun yani 12 olursa mı? Kızıl Gezegen dediğimiz gezegen gıybet gezegeni olur. Orayı da onu çevrilir mi ya ona da? Maalesef çevrilir yani. Ama yani şöyle düşün abi oraya hakikaten önceden şeyler kurulacak. Yani bu 2024'e kadar yok, bir şey kuracaksa dolar bu olacak ya. Yok canım öyle olmaz herhalde ya. Nasıl olacak tek yön diyoruz abi tek yön bilet. E tamam işte bunlara her şeyi verecekler. Mesela yapı fuarına gidecekler. Oradan alacak adam şeylerini testere mestere işte. Yapı fuarı neredeki yapı fuarı? Ee, Altın Park'taki e, mi? Herhalde orası olur veya Amerika'dan başka bir yerden. Nereden işte. Yani dünyada mı yani? Onu kalas alacak, efendim çimento olacak, alçı alacak, şey alacak falan. Orada kendine işte gecekondu konulu gibi bir şeyler yapacak. Ya da Mars'ın uydusuna falan. Yani illa Mars'a kuracağız, kurmak istemiyoruz diyorsa burada bu dört kişiyi gönderecek kişi. En azından Mars'ın bir yanında, yamacında, yakınında bir yer. Mesela Ankara'da mesela, gidemez Polatlı gibi yani. Bu mesafe bir yerde yani şey olsun. Bir de... Olarak. Yakında bir başka bir şey olsun abi bu böyle Onları yay çeple eğitecekler büyük ihtimalle. Nasıl? Çünkü orada Mars'a gittiği zaman bu adam ne yiyecek ne içecek. Böyle dünyadan kargoyla olmaz. Orada ekmeği bitmeyi bilecek hayvancılık. Doğru. Toprağı bilmesi Mesela lazım. Mesela toprağı öyle Mars toprağını ekti bir sene diyecek ki ben bunu sürmekle uğraşamam ben bunu yakayım. Hayır diyecek NASA anız yakmayacağız diye. No anız no anız diye yanılacak Peki yay şey mi olacak cd'lerde mi verilecek yoksa televizyon gibi mi İki sene zaten giderken uzayda çalışacak onu. Eski yay mi yeni çekilecek değil mi Yani Mars için özel çekilmesi lazım Dünyanın şeyi olmaz ki oraya yay çepi. Yani kamera yine olsun ben Canbera olmasın Lütfen. demiyorum <gülüyor> Ama yani Mars'a uygun Mizansenler ve esprilerle ya Orada biraz artık yaratıcılık Yani sen bunu Mars'a artık şey yap diyecek Adapt et <gülüyor> Hayvan götürecekler mi acaba Hayvan büyükbaş bir şeyler ondan da götürmek lazım. Götürmeleri lazım değil mi? Şimdi sen yayacak içecek deyin içebilirim. aklıma geldi. Hayvansız olmaz. Hem yani... de bir can şenliği olur. Daha iki sene Mars yolculuğu devam ederken gemide severler falan filan. Yani hayvanlara eziyet olur mu diye düşünüyorum ben. Ee, onda da bence istekli hayvanlar gönderilsin. Hayvanlar da bir rahat eder. Mars küçük ya dünyadan. Hı -hı. Orada hafif hafif takılacaklar. Bunlar şey daha kekik yiyerek. Mars keki yiyerek beslenen Sirf hayvanlar öyle. diye. Of bir hayvan hı hı. bir gelecek dünyaya. Şimdi hafif olduğu için evet. o gezegende kaslar da şey olmayacak. Hayvan lokuma dönecek. Lokuma ama ben yine tekrar edeyim. Bence e, istekli olan yani her hayvan değil de kafamıza göre seçtiğimiz insanoğlu olarak her hayvan değil de istekli olan hayvanlar arasında. Dana ve koyun gibi düşündüm ben. <gülüyor> i̇stekli olan hayvan. Sen, sen tür olarak belirliyorsun da yani şimdi senin i̇stekli dana mı diyorsun? Senin danan ayrı. <gülüyor> Hollanda'nın danası ayrı. Hollanda dedik Oktay. O yüzden reklama geçiyoruz mecburen. Modern Sabahlar Radyo tüdesiniz Modern Sabahların son dakikaları sevgili severler Gündeme bakıyoruz. Gündemde gözümüzden kaçan bir şey vardır. Aman konuşmalılar falan olmasın diye. Buyurun efendim. E, aman dikkat diyoruz. E, bu şans olmayabilir diyoruz. Avustralya'da bir kadın e, su Lamb'in hesabına 10 milyon dolar yatmış. Geçen hafta. E, parayı fark eden kadın bir rahatsız olmuş tabi. E, 10 milyon dolar. Bu kaç ya? 10 bin mi? 100 bin mi? O da büyük ihtimalle o kadın da şeydir, benim gibi astimat hastasıdır. <gülüyor> Tam görememiş. Yok sıfırlar şey da yapamış. birbirine karıştı. Sayamazsın ki. Normalde şimdi su anımın şeyinde bakiyesi hep olur. Yani hesabında hep bir para olur. Bir 20 dolar olur. 20 dolar olur, bir 30 dolar olur. Bir şey bırakır büyük ihtimalle. Yani hep bırakır. Ama bu sefer bu tesadüf yani sıfırmış. 10 milyon böyle sıfır sıfır sıfır arkaya arkaya gelince anlayamamış. O zor yüzden. canım sen IBAN yani. numaranı verirken o 5 tane 0 4 tane 0 oluyor ya bazen arka arkaya Evet Sayabiliyor musun onları? Benim bütün hepsi olimpiyat halkaları gibi içecek geçiyor Say sayabilirsen yani Onu kalemle şey yapacaksın abi 4-4 ayıracaksın tiktik Yukarıdan Bilgisayardan baktığımda zor 0 0 0 Onu saymış beni falan diye böyle şey oluyor. Aslimat hastaları için hayat gerçekten çekilmez. Zor. Zor. Ee, bir rahatsız olmuş e, Sulemp. Ondan sonra bir iki yere başvurmuş. Ya benim hesabımda böyle bir para var falan. Nereden geldi ne oldu falan filan diye. Ee, Orada olmamışlar. inanmamışlar kadına. İyi demiş madem öyle. Ben, demiş, ben o zaman bir dişleri bunu, yaptırayım demiş. Bunu harcamaya başlıyorum demiş. Ee, ondan sonra fark edilmiş ki bir... Efendim bir yanlışlık oldu sizin hesabınıza biz yanlışlıkla yatırdık diyerek e, parayı çekmek isteyince 7500 doları harcadı ortaya çıkmış. Az. Çok az harcamış değil Vallahi mi? Valla çok az. Hafta sonu, Demek temkinli hafta sonu, temkinli. Hafta sonu da geçti üzerinden yani toplam 6 günde 7500 dolar harcamış. E, zaten ilk 2-3 gününü iade etmek için uğraştıysa. Para harcayamamıştı o 4. zaman. 4. gününden itibaren işte e, 7500 doları harcamış. O para ne olacak? Geri verecek mi? Bilmiyorum. Türkiye'de öyle bir olay yaşanmıştı hatırlarsam. Hatırlamıyorum. Hesabına yanlış bir meblağ yatmıştı. O hiç sesini çıkarmamıştı. Bankaya da gitmemişti parayı toplu çekmek için. Her gün bankamatik kartıyla 800 800 çekerek bir kısmını eritmişti bir birkaç hafta mı bir ay mı? E ne olmuştu sonra? Ortaya çıkınca ben bunu nasıl ödeyeceğim demişti adam adam da haklı. Ama bayağı bir mesaisi var çünkü bankaya gitse ben bu parayı çekmek istiyorum falan. İşte o büyük ihtimalle oturdular bir yerde. Öyle dersen nereden geldi bu para diye sorarlar. Onun için hiç sesini çıkarmadan her gün gidiyorum. Usul usul. Biti biti biti diye şey yapmıştı. Sonra da ben bunu nasıl ödeyeyim demiştim. Aslında orada ciddi güzel sistemli bir çalışma da vardı yani. Her, düzgün, gün, düzgün, her gün Her gidiyor. gün gidip para çekme makinasında değil mi? Şeyde. İnsan isyan eder bir yerden sonra. Her gün mü gideceğim de. Her gün havadan para almaya gidiyorum. Onun yerine bana topluca verseler ayda bir gitsem de. Ama gitmiş çekmiş. Onun bir emek karşılığı olarak en azından bir düşme. Bir kısmını düştüğü lazım. değil evet. mi acaba diye sorulmuş mudur diye merak ediyorum. Ama e, bu Avustralya'daki hanımefendiden 7500 doları efendim çatır çatır alacağız sizden demişler. O zaman şöyle yapalım. Herkes hesabını kontrol, bir kontrol etsin kontrol sevgili etsin. dinleyiciler. Evet. Böyle bir durum varsa haber versinler. Yani üç günde 7500 dolar değil topluca bir şekilde hurra diye girişiriz güzel bir meblağ harcarız. Ondan sonra onlar düşünsün. Yanlış yaratat durmasaydınız. 10, 10 işte. milyon dolar çekilebiliyor mu bankadan? 10 milyon yani dolar makine, her gün. Makineden değil de gidip şubeden çekebiliyor musun? Tabii çekersin. Kese kağıdı ile gitmen lazım. Ama şubede o kadar yoktur. Ha, tek sorunu mu yani? Evet tek sorunu zannediyorum. Kese adı, adı, adı olmayabilir. Anladım. Yani. Oktay çok teşekkür ediyorum gündemi e, anlamamıza yardımcı olduğun için. Sevgili dinleyiciler yarın sabah yine soğuk olacak hiç merak etmeyin o konuda içiniz rahat olsun. <gülüyor> o yüzden bugün bol bol üşüyün yarın belki biraz sıcak gelir size. Elvin Collins'a Girl Like You bugünkü Veda şarkımız. Hoşçakalın. <gülüyor>